Adalet ve güvenilirliği ile meşhur olan imamların hali sorgulanmaz. Hatip El Kifayede sayfa 109 şöyle bir bab açmıştır. Hatip El Kifayede sayfa 109 şöyle bir bab açmıştır. Adalet, sikalık ve emanet konusunda Meşhur olmuş muhaddis hakkında adalet, sıkalık ve emanet konusunda meşhur olmuş muhaddis hakkında tadil edicinin tezkiyesine ihtiyaç yoktur. ona şöyle demiştir. Bunun örnekleri Malik bin Enes Sufyan es-Sevri Sufyan bin Uyeyne cubebin el hacac assalamu alaykum wa alaykum ebu amr el evzai leys bin sath hamad bin zeyd Abdullah bin el-Mübarek ve onların yolunda giden doğru gidişat sahibi, Sıdk, basiret ve anlayış ile meşhur olmuş kimselerin adaletleri sorgulanmaz. sığlık, basiret ve anlayış ile meşhur olmuş kimselerin adaletleri sorgulanmaz. Adalet ancak meçhullerden sayılanlar veya taliplere durumu müşkülatlı görünenler hakkında sorgulanır. adalete ancak meçhublerden sayılanlar veya taliplere durumu müşkülatlı görünenler hakkında sorgulanır. Örnek İbrahim bin Yezid en-Nehai İbrahim bin Yezid en-Nehai şeyh İslamlardan din imamlarından ve hadis hafızlarından biridir. Hadis imamları onunla hüccet getirmişler, sahih de tahric etmişlerdir. hadis imamları onunla ücret getirmişler, sahih de tahric etmişlerdir. Onun hal tercümesinde hadis ehlince bilinen sika ve benzeri ıstılahlarla tefsike dair bir şey gelmemiştir. ve benzeri ıslahlarla tevsike dair bir şey gelmemiştir. Muhasırlardan biri İbrahim hakkında Et veya El ve Tadil kitabında Muhasırlardan biri İbrahim hakkında, yani Neha hakkında, et veya El-Cerh ve Tadil kitabında onu sikasayan birini göremeyebilir. Tahkiki kişi bir yana tasnife kalkışan bir kimsenin dahi buna dayanarak ibahimen nehaîi meçhul sayması tam bir beladır. Tahkiki kişi bir yana tasnife kalkışan bir kimsenin dahi buna dayanarak İbrahim en iyi meçhul sayması tam bir beladır. Tabi'inin büyükleri ve orta tabakasının mesdur ravilerinde kaide. Tabi'inin büyükleri ve orta tabakasının mestur ravilerinde kaide. bu husus mestur ravileri ravilerinde kaide. Tabiinin büyükleri veya orta tabakasından meçhul ravilerin hadisine, tabiinin büyükleri veya orta tabakasından meçhul ravilerin hadisine usule aykırı olmadıkça ve lafzında rekaket bulunmadıkça hüsnü zan edilir. Lafzında... rekaket bulunmadıkça hüsnü zan edilir. Tabiinin küçüklerinden ise duruma göre değerlendirilir. <gülüyor> Tabiinin küçüklerinden ise duruma göre değerlendirilir. Tebaa'ut tabi'in ve sonrakilerden olan meçhul ravi zayıftır. tabiîn ve sonrakilerden olan meçhul râvî zayıftır. Bakınız Zehebi el-Muğnî sayfa 374. Bakınız Zehebi El-Muğni sayfa 374. Tamam, tamam, tamam. Örnek. <Gülüyor> Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın katip kölesi Nebhan el Mahzumi'den Nebhan el Mahzumi'den Zuhri ve Muhammed bin Abdurrahman Mevla Alu Talha rivayette bulmuştur. Aleykümselamun <Gülüyor> aleyküm. Zuhri, Muhammed bin Abdurrahman, Mevla Alü Talha rivayette bulunmuştur. İbn ebn onu eski katta zikretmiştir. İbn ebn onu eski katta zikretmiştir. Bu ravi meçhulül haldir. İbn Ban mütesahil olduğu için onun tefsikine itibar edilmez. Onun tefsikine itibar edilmez. İbn Hibban'ın tadilinin kabul edilmesi için ileride açıklayacağımız bazı şartlar vardır. İbn Hibban'ın tadilinin kabul edilmesi için ileride açıklayacağımız bazı şartlar vardır. Hafız İbn Hacer et Takrib'te 1/559 Nebhan hakkında şöyle dedi. 3. tabakadandır, makbuldür. üçüncü tabakadandır, makbuldür. Yani tabiinin hadisleri kabul edilen orta tabakasındandır. Bu kaideyi Zehbi Rahimullah Divanut Duafa'da şöyle zikreder. Divan. Divanut Duafa. Yani az önce zikrettiğimiz El Murni Fit Duafa adlı eser aynı kitap bu. Ravilerden meçhul olanlara gelince eğer tabi'inin büyüklerinden veya ortalarından ise ve tabi'inin büyüklerinden veya orta, ortalarından ise ve usule aykırı olmayıp Lafsında da çelişki yoksa hadisi alınır ve hüsnü zan ile kabul edilir. Ve hüsnü kabul edilir. Alıntı bitti. Bu yüzden zehebi herhangi bir terviye olmaksızın nebhanın sika olduğunu açıkça söylemiştir. Nebhan. Sika olduğunu açıkça söylemiştir. Yani tefsik edildi gibi bir şey de söyleme doğrudan sika diyor. El-Kâşif'te de 3 198 şöyle der. Nebhan Efendisi Ümmü Seleme'den rivayette bulundu. Kendisinden de Ezzühri ve Muhammed bin Rahman rivayette bulmuşlardır. Sıkadır. Kendisinden de Zühri ve Muhammed bin Rahman rivayette bulmuşlardır. Sıkadır. Bu şeyin davisi Ümmi Abdullah bin Ümmi Mektum gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına perde arkasına geçin. Diyor ya, işte o kördür bizi tanımaz, görmez. Siz de mi körsünüz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun rahisi bu. Zehebi'nin nefhanı bu şekilde tevsik ve tadil etmesinden dolayı Zehebi'nin Zeylut du'afada İbni Hazm'ın Nebhan hakkında meçhul demesini ikrar ettiğini iddia eden kimsenin sözü reddolunur. Zehebi'nin Zeylut du'afada İbni Hazm'ın Nebhan hakkında meçhul demesini ikrar ettiğini iddia eden kimsenin Sözü red dolunur. İkrar ettiğini, iddia edeni, sözü red dolunur. Nephanın tek kalması zarar vermez. Nitekim Zühri Medine'li tabiinden bir topluluktan rivayette bulunmuş. Ondan başkası kendilerinden rivayet etmemesine rağmen İmamlar onları tevsik, teskiye ve tadil etmişlerdir. Tekim Zühri Medine'li tabiinden bir topluluktan rivayette bulunmuş. Ondan başkası kendilerinden rivayet etmemesine rağmen imamlar onları, yani Zühri'nin kendisinden rivayette bulunduğu kimseleri tevsik, tezkiye ve tadil etmişlerdir. Bu yüzden Hafız İbn Hacer Fetul Bari'de 9/337 şöyle demiştir. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu hadisi sünen sahipleri Zühri tire Nebhan Mevla Ümmü Seleme yoluyla rivayet etmişlerdir. Bu hadisi Zünen sahipleri zühri Tire Nebhan Mevla Ümmü Seleme yoluyla rivayet etmişlerdir. İsnadı kuvvetlidir. İsnadı kuvvetlidir. Zühri'nin Nephan'dan rivayette tek kalmasını illet gösterenlerin bu illeti yaralayıcı bir illet değildir. Zühri'nin Nephan'dan rivayette tek kalmasını illet gösterenlerin bu illeti yaralayıcı bir illet değildir. Zira Zühri onu tanıyor ve onu Ümmü Seleme'nin mükatebi olarak vasf ediyor. Ve Ümmü Seleme'nin mükatebi olarak vasf ediyor. Kimse onu cerh etmemiştir. Rivayeti reddedilmez. Örnek 2 Mansur el-Kelbi'den Dıhye, Dı, Dıhye bin Halife el-Kelbi radıyallahu anh bin Halife el-Kelbi radıyallahu anh Dıhye bin Halife Ustatın yakınında bulunan köyüne gitti. Burası 3 mil. Diğer rivayette yarım fersah mesafedeydi. Ve bu Ramazan ayında olmuştu. Orada oruç tutmadı ve onunla beraber insanlar da oruç tutmadılar. Bir kısım insanlar da oruçlarını bozmak istemediler. Dıhye radıyallahu anh köyüne dönünce şöyle dedi. Vallahi bugün görmeyeceğimi zannettiğim bir şey gördüm. bir topluluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve asabının hidayetinden yüz çevirdiler. Bunu oruç tutan kimseler hakkında söyledi. Sonra şöyle dedi. Bunu oruç tutan kimseler hakkında söyledi. Sonra şöyle dedi: Allah'ım benim canımı bu yol üzerinde al. Bu hadis hakkında İbn Hacer el-Erbainul Mütebayine'de Sayfa 35 Hasan demiştir. Erba'inul müteba yine. Sayfa 35. Erba'inul müteba yine de sayfa 35 Hasan demiştir. Şuayb el Arnaut Müsned Tahkikinde Hasan gayrihi demiştir. Mansur el-Kelbi'nin mestur olmaz gerekçesiyle El-Albani zayıf demiştir. Mansur el-Kelbi'nin mestur olmaz gerekçesiyle El-Albani zayıf demiştir. Nitekim i̇bn Medini ve i̇bn Huzeyme Mansur'un meçhulül hal olduğunu söylemişlerdir. Bakınız, Tehzibül Kemal 28 bölü 528. Tehzibül Kemal 28 bölü 528. Hatta bir mealimü sünende, no 2305. Hadis kuvvetli değildir. ''İsnadında meşhur olmayan bir ravi vardır.'' demiştir. Yani Mansur el-Kelbi'yi kastediyor. ''Hadis kuvveti değildir. İsnadında meşhur olmayan bir ravi vardır.'' demiştir. El-İcli ise Marifetus Sikad'da, No. 1797'de. Mansur hakkında Mısırlı Sika bir tabi iyidir demiştir. İbn e es Sikahta zikretmiştir. No 5550. İbn Abil Hadi ise Tenkihut Tahkikte 3 bölü 284 şöyle der Tenkihul Tenkihut Tahkik 3 bölü 284 şöyle der. Bu söylenenler hadisi Hasan derecesinden indirmez. Zira Sen derecesinden indirmez. Zira Mansur el-Kelbi'den rivayet eden Ebul Hayr Merset bin Abdillah el-Yezen'i sadece sikalardan rivayet ederdi. Mansur el-Kelbi'den rivayet eden Ebul Hayr Merset bin Abdullah el-Yezen'i sadece sikalardan rivayet ederdi. İki deyin başlı katın bırakalım. Meçhulül ayn. Elbana nasıl zayıf diyor demi? Kendisinin masul rabbilerinden. Yani şey or. or şimdi Elbani aslında burada Ebu Davud'da da peş peşe iki tane rivayet geliyor. Mesela bu Mansur el kelbiden gelen rivayete zayıf diyor. Onun arkasından gelen rivayet daha. E, zayıf bir vaziyette ona Hasan diyor. Hasan demesine gerekçe olarak da bu Mansure kelbinin rivayetini şahit gösteriyor. Hmm. Meçullük dolayı zayıf diyor. Yani Mansure kelbiyi meçhul saymasından ötürü. Ama mesela şu şey ben bu kafama takılmıştı yani İbn Hacer Hasan diyor. Yani Hasan dediğine göre İbn Hacer boş birisi değil yani. Neye dayanarak hasen diyor diye e, aradım. Bazı direk hasen mi diyor mesela, bu hadis hasendir? Yani tahkikini yapmadan mı diyor yani? Kim? i̇bn Hacer mi? i̇bn Hacer veya başkaları oldu. Yok, tahkik olmadan söylenmez bu. Yani belirtiyor mu kitabında? Mesela i̇bn Tirmizi şeyde, kendi şeyinde bu hadis hasendir der. Hiç yani açıklama yapmadan direkt? Bir açıklama yapıyor mu ya? Şimdi mesela i̇bn Hacer'in bu Erbain-ül yine kitabı isnadını veriyor, rahvilerini zikrediyor. İsnadı Hasen'dir diyor. Burada e, şeye baktığımda mesela i̇bn Hadi'nin ettenki bu Tahkik kitabında önemli bir gerekçe zikrediyor. E, Ebul Hayr Mersed bin Abdullah el-Yezen'i sadece sıkalardan rivayet eden birisi diyor. Bunu gerekçe göstererek rivayetin sıhhatine hükmediyor. Evet, bir de zaten kayda olarak Mansur el-Kelbi, tabiinin büyüklerinden e, dıhiyet Kelbi ile karşılaşmış birisi. Doğrudan ondan rivayet eden birisi. Aynı, He, aynı kabileden olabilir. Kayda olarak, işte Zehebi'nin, i̇bn Hacer'in zikrettikleri kaydeler tabi'nin büyükleri ve orta tabakasının meçhulleri, yani mestur olanları. Meçhul derken meçhul line olanlar değil, mestur olanları. Eğer haklarında bir cer bilinmiyorsa, sıkalıkları alır basar. Tabi'nin küçüklerinden ise, tabi'nin küçüklerinde çünkü araya iki ravi girme ihtimali olduğu için, onları duruma göre değerlendirmeyi şart koşmuşlar yani adalet takı sıhhatine veya zayıflığına hükmetmemişlerdi. daha başka etkenler aramışlar. Yani şahit veya mutabakat aramışlar onlar da. Tabi tabiin ve sonrakileri ise zaten direkt men sayifti. Bilinmesi lazım hakkında şey. Mesela evet. Allahu alem tabin itba tabi zamanında tam bir böyle yalan da yayılmadığından İşte cerh ta'dil Haklarında da tespit <gülüyor> var zaten. Yani tabi'nin de kuşku yok. Teşkilene teşkilene. He, yani ilk üç asır sayılıyor ya. Onların zamanında yalanın yaygın olmaması. Yalan, tabi'nin küçükleri zamanında çıkıyor. Bir de tabi'nin küçüklerinde araya tabi'den farklı bir ravinin girmesi söz konusu oluyor. E şimdi Mansur el-Kelbi'nin tabi'inden olduğu sabit olunca ve sadece kadan rivayet eden birisinin de rivayeti ondan bilinince ee, artık sıhhat konusunda bir şüphe kalmıyor. Elbani daha önce kaydesini zikrettik. Eğer sikalardan biri cemaat rivayette bulunuyorsa diyor. Mesur bir ravide. Hakkında cerh bilinmeyen bir ravide. Sikalardan bir cemaat rivayette bulunuyorsa Mesela şartlarından birisi bu. Ve metninde de münkerlik yoksa onu şey kabul ediyor, yani hasen ve kabul ediyor. Bu niye şey, mesela bu kaide niye reddediliyor? Yani bir cemaat, hepsi kalar rivayet etmiş. Bu bir tadil değildir ki. Yani cemaatin zayıf kimselerden rivayet ver. Mesela Cabir bin Yezidev Cufi. Bu zayıf. Ama bir sürü kimse ondan rivayet etmiş. Mücahid bin Said, Şabi'den rivayette bulunur. Mücahid bin Said'den bir sürü kimse rivayet etmiş ama zayıf. Ebu Bekir el-Huzeli, bir sürü kimse, i̇şte, sıkalardan bir sürü kimse rivayet etmiş ama zayıf. Cer olmadıkça tadil etmiyorum bunu yani? İşte, e, tadili hükmediyorsun zaten. Ama zatta hükmedemiyorsun. Yani sıkalık için yani, yeterli değil. Yani hadisine hasen dediğin zaman taadil etmiyor yani en azından o hadisini tadil etmiyor veya şahslık yoksa nasıl yani? yani sadece o hadisine şey yapamıyor musun? şimdi yani sıhhatin şartlarından birisi tamam da sıhhatin şartlarından birisi adil ve zabit olmaz hmm. yani adil olması yeterli değil sadece adil ama zabit değilse yani sıfat, sıfat tamamen kaybolmuşsa, hafızası çok zayıfsa bu takviyeyle kurtarılır. Takviyeye ihtiyaç duyar. mutabakat veya şahideye ihtiyaç duyar. Ama zaptı kusurlu ama zapt sıfatı var. Biliniyor yani. Bazen yanılır. Böyle bir ravi. Bu hasen derecesine düşürür hadisi. Böylelerine zaten saduk deniliyor. Yani kendisi dürüst. Anar etne yanılabilir. Dikkat etmek gerekir. Yani bunu ifade eden lafızlar kullanırlar veya Labe Sebi, onda sakınca yoktur derler. Ama tam olarak Sikha'da demezler. Yani Saduk'un, Saduk kabul edilmiyor, Saduk'ta kabul edilmiyor yani. Saduk'un ki hasen sayılıyor, Saduk Birra'ın ki. Sikha'nın ki sahih, Saduk'un ki hasen. Veya hakkında Labe Sebi denilen kimsenin hadisi hasen. Salih deniliyor bazıları hakkında ıslâhi manada salih denilen kimsenin hadisi hasen olmaya elverişlidir. Evet, şuraya işaret edelim. سُبْحَانَكَ <Sessizlik> اللّٰهُ مَوَا بِحَمْدِكْ وَاَشْهَدُونَ لَا اِلٰهِ اللّٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ ve اِلٰهِ اِلٰهِ